fakat faza fawzan azima amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khayral hadi hadi muhammed sallallahu alayhi ve sellem wa umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid bid'ah wa kull abu salihin adlı eserini okumaya devam ediyoruz en son durmuş olduğumuz Bab, babu ta'zim hurumatil muslimin ve beyani hukukihim ve şefakati aleyhim ve rahmetihim Müslümanların haklarının, hukuklarının sayılması, onların değerinin bilinmesi, onlara karşı, Müslümanlara karşı şefkatli ve merhametli olma bahsi. Bununla ilgili İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın bu bapta zikretmiş olduğu ayetleri ve bazı bir takım hadisleri Selam. aleyküm selamu aleyküm zikretmiştik bugün ise aynı bapta kalmış olduğumuz 12. hadisten devam edeceğiz 12. hadis İbn-i Omar radiyallahu anhuma hadisi diyor ki i̇bn Omar Abdullah İbn-i Omar radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu El-Muslimu Ahul-Muslim Müslüman bir kimse diğer Müslüman kimseyle nedir? Kardeştir. Yani Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Bu vesileyle La-Yazlimuhu ona ne yapmaz? Müslüman kimse kardeşine zulmetmez. ve yuslimuhu Müslüman kimse Kardeşini teslim etmez. Kime teslim etmez? bildiği, edeceğini bildiği, zulm olan, ona zulmedecek edecek olan kimseye ne yapmaz? Teslim etmez. Yahut onu aldatacak olan, onu ona zarar verecek olan kimseye ne yapmaz? Teslim etmez. Bunlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, biz müminler olarak, Müslümanlar olarak, kendi aramızdaki e, uygulamamız gereken bazı kurallardır. Bunlara riayet edilmesi gerekir. Birbirimizin üzerindeki hak ve hukuklardır. Bunlar az sonra bazı hadislerde de gelecek bir bazıları farz-ı ayındır, bazıları farz-ı kifayedir. Bu hususlarda kişinin dikkatli olması lazım. Diyor ki devamlı Aleyhissalatu vesselam, "Men <gülüyor> fi haceti ahihi, men kana fi haceti ahihi" Kim bir mümin kardeşinin, Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, كَانَ اللّٰهُ ف۪ي حَاجَتِهِ Allahu Teala da, Allahu Teala da, o kişinin, o kimsenin neyinde olur? İhtiyacını giderir, ihtiyacını gideren olur. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani insan bazen, materyalleşen, maddeleşen bu dünyada, başkası için, bir menfaati olmadığı hususlarda kılınını bile kıpırdatmak istemiyor. Öyle değil mi? Yani, ya şimdi de ne uğraşayım ki? Yani bana ne fayda ve artısı olacak ki? Bu ifadelerle, insanların dilleriyle yahut kalpleriyle böyle şeyler hissettiğini biliyorsunuz. Ama bu hadis çok azim. Bu hadis çok büyük bir hadis. Gerçekten mümin kul bu hadis uyarınca Allah Teala'nın hayatında ona yapmış olduğu yardımı, desteği görüyor. Kim Allah için kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Hadisi uyarınca kul kendi hayatında da bunu görüyor ki Allah Teala'nın desteği onunla beraber, yardımı onunla beraber. Ama dediğimiz gibi maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık insanlar birbirlerine ne yapmaktalar? Yani selam vermekten bile kaçınmaktalar. Biz Ma'un suresini okurken وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Nedir o Ma'un arkadaşlar? Ma'un kişilerin i̇bn Abbas'ın dediğine göre günlük balta gibi, çekiş gibi günlük ihtiyaçları olan şeyleri ödünç olarak istedikleri şeyler allah Teala o kimselerden bahsederken, onların vasıflarını sayarken, onların insanlara gösteriş için gösterişle ve ile davranışlarda bulunduğunu söylüyor. Ve aynı şekilde diyor ki, Onlar aynı zamanda ne yaparlar? Ma'unu, yani komşusunun, arkadaşının, kardeşinin ihtiyaç duyduğu şeyi ne yaparlar? Vermezler, men ederler. Hadislerde de Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu şey öğretiyor. Bugün öyle bir düzende yaşıyoruz ki, öyle bir hayatta yaşıyoruz ki dediğimiz gibi artık kimse kardeşinin ihtiyacını giderme adına, ona yardım etme adına, ona bir şeyler ödünç verme adına, ona borç verme adına hiçbir gayret içinde bulunduğunu görmüyorsunuz. Ve insanların tamamen bu manada Allahu Teala'nın bu desteğinden, yardımından uzak olduğunu görüyorsunuz. Herkes bir sıkıntı içinde. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَتًۜ Devamlı diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim bir Müslümandan kurbe, sıkıntı, daraltı giderirse, onun başındaki bu sıkıntıyı ondan def ederse, ona bu konuda yardımcı olursa, فَرَّجَ anha biha بِهَا min مِنْ كُرَ <الْقِيَامَة> allah Teala onun yapmış olduğu bu iyiliğe karşılık kıyamet gününde Kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntı ne var? Okuldan kaldırır giderir. Yani görebiliyor musunuz arkadaşlar? Mükafatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu müjdeyi. Ve men satara muslimen kim bir Müslüman kardeşini setrederse, örterse ayıbını, kusurunu örterse ya yawmal kıyame. Kıyamet gününde Allah Teala onu ne yapar? Ayıbını örter, kusurunu örter. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani Müslüman kimse insanların ayıbını ortaya çıkaran kimse değildir. Kusurlarını, hatalarını, günahlarını çavurup onu utandıran kimse değildir. İlim ehli bunun tafsiline gitmiş. Yani diyorlar ki bir kul var. Günah işleme işlememeye dikkat eden, mutlaki olan, takvalı olan ama arada da günah işliyor ve bunu sen biliyorsun. Diyorlar ki bu adamın günahını ne yapma? Açma, ifşa etme. Ama kimileri de var ki yani hem günah işliyor, hem işlediği günahla insanlara kötü örnek oluyor bazılarına. Ha bu adam hakkında bunu rezil etmek için değil. Bunu yaptığının yanlış olduğunu söylemek için etraftaki insanlara bunun ne kadar yanlış ve hatalı bir günah olduğunu anlatmak için burada ne yapabilirsin? Bunun ayıplarının kusurlarından, günahlarından bahsedebilirsin. Ama asıl olan nedir? Müslümanın ayıbının, kusurunun, yanlışının örtülmesi. Hele ki onu yanlış bir şey yaparken görüyorsun. Önce onu ört. Ama ört derken de tamamen susarak gizleme. Git ona nasihat et. Allah'tan da. Evet bu hadis muttefakun aleyh hadislerden. Tabi arkadaşlar gerçekten yani kardeşlik asıl kardeşlik, din kardeşliği. Aval Halakuan'i kendi zaten bahsediyor. Diyor ki el ehla yuva izin bazıhum li ba'dın adu. El ehla dostlar dünyada böyle sıkı fıkı, samimi dostlar, arkadaşlar kıyamet gününde diyor ki Allah Teala yuva izin li ba'dın adu. O gün birbirlerine ne olacaklar? ...düşman olacaklar. İllel... ...muttakîn... ...takva sahipleri hariç... ...bütün dostlar, bütün dünyada... ...samimi arkadaşlar, kardeşler, kankalar... ...bugünün ifadesiyle... ...kıyamet gününde ne olacak arkadaşlar? Aduv. Birbirlerine düşman olacaklar. Çünkü o onu harama götürmüş. O onu... ...emirleri, Allah'ın emirlerini yerine getirmesine engel olmuş... Kıyamet gününde birbirlerini görmek istemeyecekler. Birbirlerinden kaçmak isteyecekler. Birbirlerine düşman olacaklar. Suçlar birbirlerinin üzerine atılacak. Ama gerçek dostlar kimler olacaklar? Muttakîn. İllel Muttakîn. Takva sahibi olanlar. Diğer hadis Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El muslimu muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Yani bakın bu hadisleri duyan sahabeler bu buyrukları, bu emirleri, bu hadisleri öyle idrak etmişler, anlamışlar ki hatırlasınız, derslerde söylüyoruz. Bir tanesi gidip başka bir sahabeden, arkadaşından at alıyor. Bir, bir miktar dinara. Ondan sonra geri, geri geliyor, diyor ki ben bunu senden şu kadar miktar aldım ama bunun değeri daha yüksekmiş. Diyerek üstüne para ödüyor. Böyle bir hukuk var. Çünkü onlar aleyhissalatü vesselam'dan duyuyorlar ki el muslimu akul muslim. La yekûnuhu ne yapmaz, ihanet etmez. Başka bir hadis Aleyhisselat Vesselam diyor ki, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. "Adil amane ila mani temnek. Sana emanet veren kimseye emanetini geri ne yap, ver. "Valla tux men khanek. Ve sana ihanet edene sen ne yapma, ihanet etme. Çünkü ihanet etmek, hıyanet, ne değildir arkadaşlar? övlen bir sıfat haslet değildir. Yani aleyhissalatü vesselam bakın onun sünnetinde bunu görüyorsunuz. Onun için Mekke'ye gittiğinde diyor beni nasıl bilirsiniz veya hatta benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz. Ne diyor ki? Akun Kerim İbn-i Akın Kerim. Sen bizim aramızda cömert bir arkadaşımızsın kardeşimizsin diyor Mekke'li müşrikler. Ve baban da senin cömertti. Sen böyle bir adamın oğlu. Aleyhissalatü vesselam'dan cömertlik. Aleyhissalatü vesselam'dan hoşgörü bu manada bekliyorlar. Bu manada intikam beklemiyorlar. İşte Aleyhissalatü vesselam diyor ki bizlere وَلَا تَخُنْ مَنْ <خَانَك> Sana ihanet edene sen ne yapma? İhanet etme. Onun seviyesini düşünme. Ama Müslüman aynı zamanda Allah'ın haramları çiğnendiğinde Ne olacak? Sert duruşlu olacak. Yani öyle kendisini karşı, şahsına karşı belki bir şey yapıldığında ve davranırken önünde Allah'ın haramları çiğneniyorken diğer tarafta güldüğü gibi, tebessüm ettiği gibi bu tarafta ne yapmayacak? Tebessüm edip gülerek olayı geçiştirmeyecek. Allah'ın adına bir tavır takınacak. Bir haram görüyorsun, tepkini koyacaksın orada. Senin önünde bir şey işleniyor, bir haram işleniyor. Ama sen hala sesini çıkarmıyorsan burada ne var? Bir eksiklik var. Ve Müslüman, Müslüman kardeşine yalan söylemez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman, Müslüman kardeşine yalan söylemez. Ve la Onu yarı yolda bırakmaz. Arkasından ona ihanet etmez. Yani bizler ya, anca beraber kanca beraber. Küllü Müslüman, diğer Müslüman Her Müslümanın diğerlerine malı, ırzı ve kanı haramdır. Bunlara dokunulmaz. Müslümanlarla birlikte aynı zamanda kimler dedik? Başka sınıflarda saydık. Muahed dedik, müstehmen dedik ve ne dedik? Cizgiyi kabul eden insanlar dedik. Bunlar da Müslüman olmasalar bile, kafir olsalar bile anlaşmalı olarak ahitleşerek, sözleşmeli olarak geldilerse yahut Müslümanlardan bir kimse eman vererek geldilerse, Müslümanların arasında yaşıyorlarsa cizye vererek Müslümanlar arasında yaşamayı kabul ettilerse bunların da artık ırzları, malları ve kanları nedir arkadaşlar? Haramdır. Bunlara da dokunulmaz. El-Takva <gülüyor> Hâhuna. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Takva işte burada diyerek göğsünü gösteriyor, kalbini gösteriyor. Yani takvanın yeri neresi? Kalp. Yani takvanın da emareleri var. Takvanın önce ne olduğunu bilmek lazım. Neydi takva? allah, allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek. Yasaklarından kaçınarak sana gelebilecek azava azap ile kendin aranda engel olmak. Takva bu. Adam bakıyorsun her türlü haram işliyor. Diyor ki kalbimiz temiz bizim. Samimiyiz. Değil mi? Kalbimiz temiz. Yani Peygamber Aleyhisselam kalbi gösterirken kalp bu işin merkezi. Dinamosu. Buradan hareketle bu her yere sirayet edecek. Amellerine, diline. Sen kalbinde takva varsa dilinde yalan olmaz demek. Söz veriyorsan sözünde duruyorsun demek. Gözlerinde harama bakmıyorsun demek. Dilinle yeryüzünde fesat, bozgunculuk çıkarmıyorsun demek. Bir has bimri'in mineşşer en yahkira ahahul muslim diyor ki şer olarak bir Müslüman için şer olarak, kötülük olarak, onun adına kötülük olarak kardeşini küçümsemesi yeter. Yani bir Müslümanın Müslümanı küçümsemesi, hakir görmesi. Onun da hani hatırlarsanız geçen kitab-ı Tevhid dersinde de almıştık. Gerçi senedinde ilgili bazı sıkıntılar olsa da bazı ilmehli Hasan görmüş. Adam birisi diyor ki vallahi Allah şu falancayı ne yapmayacak? Affetmeyecek diyor. Allah falanca kimseyi affetmeyecek. Burada hem o kişiyi küçümseme var. Hem de böyle Allah'ın adına ne var? Peşinden konuşma var. allah Teala buyuruyor ki, onu affettim. O sözün sahibinin de amellerini ne yaptım diyor. Boşa çıkardım. Hadiste. Neden böyle? İnsan çünkü ne yapmayacak? Kibirlenmeyecek. Başkasını küçük görüp kendini büyük görmeyecek. Diğer hadis. Bu hadiste Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadis. Senedi Hasen. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet olunan hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tahasedu, La tehasedû. Ne yapmayın? Birbirinize karşı hasette bulunmayın. Haset nedir arkadaşlar? Haset Genel manada haset şu şekilde tarif edilir. Allah Teala'nın başkasına vermiş olduğu nimetin o kişiden gitmesi. Gitmeyi temenni etmek. Yani genel manada hasedin tarifine bakarsanız bu tarifi görürsünüz. Allah Teala'nın başka bir kula vermiş olduğu nimetin o kuldan alınması. Allah mesela yani ona ne yapmış? ilim vermiş yahut da mal mülk vermiş yahut da başka bir şey vermiş. Yani adam kalbinden yanıyor. Bana olmadı da ona nasıl oldu? Yani içinden yani biriyle söylemese bile, belki ona cesaret etmese bile kalbinden diyor ki yani keşke onun da olmasa. Bu nimet bunun elinden gitse gibi. Genelde bu şekilde tarif ediliyor ama Şeyh Salih Uşayim'in rahimahullah diyor ki Hasedin daha genel bir tarifi var. O da diyor ki en yekrehal insanuma en amal Allahu ala ghayrihi. Allah talanın Allah Teala'nın başka bir kula vermiş olduğu nimeti gören kimsenin hoşnutsuzluğu yani ikisi arasında bir fark var. Demin ikisinde ne var? Demin ik tarifte o nimetin ondan gitmesi. O nimetin ondan alınması. Bu tarifte daha geniş. O da ne? Başkasına verilen nimete karşı bir ne var? Onda hoşnutsuzluk var. Yani kalpte veya dilde bunu bazen insanların dile getirdiğini görürsünüz, duyarsınız. Değil mi? Ya adam nasıl böyle bu kadar mal elde etti? Yani böyle bir hoşnutsuzluk manasında söylenildiğini görürsünüz. Bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Haset. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam İmam Ebu Davut'un rivayet etmiş olduğu bir hadise diyor ki İyyakum vel hasede. Hasetten kaçının. Hasetten uzak durun. Fe innehu ye'ekulul hasenati kema te'ekulun nârul hatabe. Zira hased ateşin odunları yediği gibi hasette iyilikleri insanın hasenatını ne var Yer bitirir diyor. Yani adam bakmışsın daha kadar ameller yapmış ama kalbine temiz değil bu manada. Müslüman kardeşlerine karşı böyle bir haset var yani kalbi gönlü münşeri, sadrı açık değil. İşte Aleshat Vesselam diyor ki ve bu Yahudilerin özelliklerinden bir özellik arkadaşlar. Bakara suresinde Allah Teala buyuruyor. Ve de kesirun min ehli'l-kitab Kitap ehlinden Yahudilerden ve Hristiyanlardan birçoğu la veruddunakum min ba'de imanikum kuffara. Sizleri iman ettikten sonra kafirler olarak geri döndürmeyi çok istediler diyor. Haseden min inde enfusihim diyor Allah'a. Kendi nefislerindeki hasetten dolayı böyle yaptılar. Yani haset mezmum, yerilmiş, sevilmeyen bir haslettir. Yine diyor ki Allah Teala onlarla ilgili olarak em yahsudun-nase ala ma atahumu Allahu min fadlihi. Allah Teala'nın fazlından, nimetlerinden bahsettiği şeyler üzerine insanlara karşı bunlar haset mi besliyorlar? Allah'ın fazlı keremi ona da veriyor, buna da veriyor. Onun için Müslüman kimse ne yapacak? Kardeşine haset etmeyecek. Ve lâ tenâceşû yapmayacak. Ne demek neceş? Fıkıh bahislerinde, alışveriş bahsinde görürsünüz bunu. Neceş bir kimsenin o malı almaya niyeti olmamasına rağmen gidip o malın fiyatını ne yapması? Yükseltmesi. Yani, veya hatta bunu satışta da şey yapabiliriz. Gidiyor <gülüyor> pazara veyahut müşteriye. Ya sen bu arabayı kaça söyledin Kadir'e? 5000 bin lira. Ya bu altı bin lira eder. Ben altı bin lira vereyim. Ama adamın orada bu, bu malı almaya niyeti yok. Buna ne deniyor fıkıhta arkadaşlar? Hadislerine nasıl geliyor? Neceş. Aleyhisselam dedi ki: "ولا تناجشوا ولا تذاكروا ولا تباغضوا birbirinize ne yapmayın, buuz etmeyin. Nefret etmeyin birbirinizden. <gülüyor> Mutlak olarak Müslümana buuz edilmez arkadaşlar. Yani iman sahibi olduğu için, mümin olduğu için, Müslüman olduğu için onu o sevilir. Ancak işlemiş olduğu günahlar varsa bu, bu konularda o kimseye ne yapılır? Buuz edilir. Buğz edilmesi de imanın bir göstergesi. Yani adam karşında sigara içiyor. Nasiyet ediyorsun dinlemiyor. Günah işliyor. Haram işliyor. Sen artık ona sevgi ve merhamet şeyiyle bakmaktan bir yana bu konuda ne yapacaksın? Ona buğz edeceksin. Yani bunu ifade edeceksin. Deceksin. Allah için sen Allah'a isyan ettiğinden dolayı seni ne yapıyorum? Buğz ediyorum. Sen Rabbine isyan ediyorsun. Hani seraf diyor ya işlediğin günahın küçüklüğüne bakma. Kime karşı günah işlediğine bak. Nasihat etmeden sonra, defaatle gidip uyarmandan sonra, hala isyan ediyorsan Rabbine, buz edeceksin, hala dediğimiz gibi, ifade ettiğimiz gibi, güllük gülistanlık olmayacak her şey yani. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ ala بَيْعِ بَعْضٍ Diyor ki Vesselam birbirinizin alışverişi üzerine ne yapmayın? Alışveriş yapmayın. Adam alışverişi tamamlamış, bitirmiş. Sen gidiyorsun. Ne yapmak istiyorsun? O alışverişi bozup kendin almak istiyorsun. Alışveriş tamamlanmış. Bitmiş. Artık böyle yapamazsın. Burada senin Müslüman kardeşinin, senin üzerinde bir hakkı var. Onu aldıysa da artık yani kendini zorlama. Kalbinde bir daraltı, nefret veyahut da bir buğz veyahut da bir şeylere kaçırmışlığın vermiş olduğu bir sıkıntı hissetmeyeceksin. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ <gülüyor> اِخْوَانًا Allah'ın kulları olarak birbirinize kardeşler olun. المسلم akıl Müslim, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La <gülüyor> يظلمه, ona zulmetmez. وَلَا <gülüyor> يَحْقِرُهُ Onu hakir görmez, onu küçük görmez. وَلَا <gülüyor> يَخْضُولُهُ Ne yapmaz? onu yarı yolda bırakmaz. Ona arkasını dönmez. Attakva ha huna ve işiru ila sadrı 3 merrat. Ve Nebi Aleyhissalatu Vesselam her bir defasında üç kere olmak üzere Attakva ha huna. Takva burada işte. Takva burada işte diyerek üç defa kalbini gösteriyor Aleyhissalatu Vesselam. Bihasabi min in min eşer en yahkıra ahahu'l muslim. Şer olarak, kötülük olarak Müslüman kimseye kardeşini hakir görmesi yeter. Kullül muslimi alel muslimi haram, demuhu ve maluhu ve <ırzuhu> Her Müslümanın, diğer Müslümanlara malı, kanı ve ırzı nedir? Evet. Haramdır. Evet bu hadiste İmam, bu lafızlarla i̇mam Müslim'in ve i̇mam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu hadis. 15. hadis Enes radıyallahu anh hadisi. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi çok bilinen, herkes tarafından belki de Arapçası ile bilinen bir hadis. O da bu hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kim veyahut da şöyle diyelim sizlerden birisi tam iman etmiş olmaz. Ta ki kendisi için sevdiğini, kendisi için istediğini, kardeşi için istemedikçe, istemediği sürece. Bu sebeple arkadaşlar bunlar kolay hususlar değil. Hani seleften rivayetler aktarırken onlar, onların çoğunun şöyle dediğini nakletmiştik. Nefsimle, diyor ki kendi nefsimle ihlas konusunda mücahede ettiğim, mücadele ettiğim kadar başka bir şey de ne yapmadım diyor. Mücadele etmedim. Aynı şekilde arkadaşlar yani kalbin ıslahı konusunda, kalbin terbiyesi konusunda. Hoşgörüdür, haset duymamaktır, Allah için buz etmektir. Bunların ıslahı konusunda, bunların kalbe girmesi, kalbe sokulması konusunda da öyle e, çok mücadele etmek gerekiyor. Basit şeyler değil bunlar. Hemen böyle elde edilecek, ulaşılacak, tamam ben böyleyim denilecek şeyler değil. Mücadele devam etmesi lazım. Hatta İmam-ı Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor ''Men ahabbe en yuzah ziha'anin nar en yuzah ziha'anin nar ve yudhalel cenne kim?'' Ateşten uzaklaştırılmayı ve cennete sokulmayı umuyorsa felteetihi meniye tuhuwai minubillahi wa liumil aakhir. Ölümü ona, o Allah'a iman ediyor ve ahirete iman ediyor halde gelsin, ettiği halde gelsin yani öldüğünde bu halde olsun. Ve ikinci şart ve yuhib bu enni etiye ile nas ma İnsanların kendine davranı, insanların kendine nasıl davranmasını istiyorsa onlara da o şekilde davrandığı bir halde gelsin ölümü. Yani öldüğün anda öyle bir hal üzere ol ki insanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara o şekilde davranıyor ol. Bazı insanlar var adam başkasına öyle şeyler yapıyor ki. Aynı şeyin yüzde biri ona yapıldığında... Rüyayı ayağa kaldırıyor. Ama yani samimi olan insan aleyhissalatü vesselam dediği gibi insanların sana davranmasını istediğin şekilde sen ne yap? İnsanlara o şekilde davran. Diğer 16. hadis Enes radıyallahu anh قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unsur ahâke zâlimen ev mazulûmâ diyor ki aleyhissalatü vesselam zalim de olsa yani zulmeden de olsa, mazlum da olsa, zulmediren de olsa kardeşine yardım et. Fekala reculun ya Resulallah. Bir adam kalkıp diyor ki ey Allah'ın Resulü. Ansuruhu idâ kana mazlûmen. Yani tamam mazlum olduğu zaman zulme uğruyorken ona yardım edeyim. Onu zulümden kurtarayım. Yani burası anlaşıldı. Peki zalim olan bir adama, zalim olan bir Müslümana nasıl yardımcı olacağım? Kardeşinin kafasına vuruyorken eline sopa mı tutuştureyim? Taş mı vereyim? Yani anlayamıyorlar bu ifadeyi. Zalim olana nasıl yardımcı olacağım? Diyor ki aleyhissalatü vesselam kal tahcuzuhu ev Onu ne yapacaksın? Engelleyeceksin. Zulüm neyden? Yapmış olduğu zulümden. Sadece başkasına değil, kendisine yapmış olduğu zulümden de. Baktın, kendine zulmediyor adam. Önce ona şefkatle üzülerek yaklaşacaksın. Adam içki içiyor, adam sigara içiyor, adam namaz kılmıyor. Bırakıyor, başlıyor. Kimi zaman kılıyor. Başka günahları var. Sen bu adama nasıl yardımcı olursun? Bu adama, önce ona merhamet ederek, acıyarak, elinden tutarak yardımcı olursun veya başkasına zulmü ediyor. Biliyorsun ki bu zulmünden dolayı ahirette bu Allah'ın karşısında ne yapacak, hesap verecek. Ne yapmalısın? Aleyhissalatu vesselam'ın dediği gibi tahcuzuhu veya temn'uhu min az İşte bu ona yapılan bir yardımdır. Yani ona yapılacak yardım ancak böyle olur. Bu hadis de İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. 17. hadis. An Ebi Hurayratı radıyallahu anhu, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kal hakkul muslimi, alel muslimi, kamsun. Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Birincisi, raddusselam. Raddusselam. Selam verdiğinde, selam verdiğinde, o selama cevap vermek. Adam sana selamun aleykum diyor. Sen ne diyeceksin? ''Ve esselamu aleyküm'' diyor. Sen de ''Ve aleyküm selam'' diyeceksin. Diyor ki ilim ehli, selama cevap vermek farz-ı ayındır. Selama cevap vermek farzı ı Selam vermek, yani selamla başlamak ise nedir? Sünnettir. Ama bir kimse selam veriyorsa ona cevap vermek farz-ı ayındır. Ancak müstesna haller var. Nabi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da gördüğümüz 40 gün Aleyhisselatü Vesselam konuşmamış. Tebuk gazvesinden geri kalan üç kimseyle selamlarını almamış. Ne diyor sahabe? Bakıyorduk selam veriyorduk. Alıyor mu, almıyor mu? Dudakları kıpır diyor mu, kıpırdamıyor mu diye Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakıyorduk diyor. Eğer Müslümanlar bir kimseyi din hususunda, dinden dolayı tavı takındılarsa, yani adam nasihat edilmeye rağmen, edilmesine rağmen hala günah işliyor. Uyarılıyor. Hala elhamdülillah. <gülüyor> günah işliyor. Nasihatları dinlemiyor. Bu adama ne yapılacak? Tavır takılacak. Bu adamı gördüğün zaman selamını almayabilirsin. Üç günden fazla da almayabilirsin. Şayet bu tavrın ona fayda vereceğine inanıyorsan. Ve iyâdetul marîd İkinci hak arkadaşlar hasta ziyareti. Hasta ziyaretinin de alimler diyor ki Şeyh Salihü'l-Useymin rahimehullah burada diyor ki farz-ı kifayedir. Eğer hasta olan akrabansa diyor Şeyh Salihü'l-Useymin rahimehullah burada diyor sıla-i rahim olayı da işin içine girer. İşte burada senin hakkında onu ziyaret etmek diyor vacip olur. Hem Müslüman kardeşin hem de akraban. Burada diyor seni onu ziyaret etmen nedir? Vacip olur. Ve attiba'ul cenâiz. Cenazeye katılmak. Bu da Müslüman kimsenin diğer kardeşleri üzerinde bir neydir? Hakkıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili çok faziletli hadisler bununla ilgili bunun faziletiyle alakalı birçok hadislerinde bahsediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste. من شهد ال جنازة حتى يصلى عليها فله قيرات Kim cenazeye gelir, cenazeye katılır. Namaz kılınca, onun cenaze namazı kılınıncaya kadar orada bulunursa ona bir kırat vardır diyor, kırat وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُطْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطًا Kim de cenazeye katılır, namazını kılar, defin oluncaya kadar, gömülünceye kadar hazır bulunursa, ona da diyor, iki kırat vardır. İki kıyrat. Sahabeler soruyorlar, kıla وَمَا الْقِيرَاطًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Kıyrat nedir? Kıyrat bugün fıkıh kitaplarına baktığın zaman bir ölçü birimi olarak kullanılıyor. Bir miktar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği ayrı bir şey. Diyor ki mithlul cebeleyni el azimeyn kııratan yani iki kırat iki büyük dağ gibidir. Başka bir rivayette İmam Müslim'in rivayetinde asgaruhuma mislu uhud en küçüğü o kırat denilen şeyin en küçüğü evet. dağ olarak vasf ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Uğud kadar. Uğud geçen sene arkadaşlar gördü umreye giden arkadaşlar taraftan başlıyor da öbür tarafa kadar. Bu kadar değerli. Böyle bir amel. Ama bugün insanlar artık öyle bir hale gelmişler ki yani cenaze namazına gitmek, cenazeye defne kadar, gömülünceye kadar katılmak bir şey olmuş artık. Yani sanki böyle gitmesen de olur. Gidilme edebilir. Halbuki çok büyük bir ecir var, sevap var. Uhud Dağı kadar, en küçüğü Uhud Dağı kadar olan bir sevap var. ve icab icabati edda'va hak davete icabet etmek özellikle ilim ehli diyor ki bu düğün düğün daveti olursa düğünne yemek daveti olursa buraya gitmek nedir arkadaşlar vaciptir farzdır vaciptir farzdır tabii şartıyla birlikte yani adam orada içki ikram ediyor ve haram var Zahiren haram işleniyor. Bu, bu şekilde değil. Ve teşmîtul âtis ve hapşurana ne demek? Yerhamukallah demek. Hapşuran kimseye ne demek? Yerhamukallah demek. İlim ehli ihtilaf etmiş. Yani hangi konuda ihtilaf etmiş? Hapsuran insana elhamdülillah dediği zaman hapşuran kimse? Ona yer uke Allah herkesin demesi mi lazım? Yani farz-ı ayn mı? Yoksa farz-ı kifaye mi? Yani bir kişi dediği zaman diğerlerinin üzerinden bu farziyet düşer mi? İlim ehlinden bazıları diyor ki farz-ı kifayedir. Ne demek farz-ı kifaye? Yani birisi hapşurduğu zaman aramızdan bir kimse ona yerham Allah derse hamd ettikten sonra herkesin üzerinden o görev düşer. Ama bazı ilim diyor ki hayır teşmitul atis Apsonaya rahmet hamuk Allah demek farzı aynıdır. Çünkü rivayette Bukhari'nin yapmış olduğu rivayet etmiş olduğu bir rivayet. İmam Ahmed de rivayet ediyor diyor ki: "Kâne hakkan alâ kulli men semi'ahu en yekûle yerhamukallah." Kâne hakkan alâ kulli men semi'ahu en yekûle yerhamukallah. Her ham dedeni duyan Hapsurdu zaman her ham dedeni duyan kimsenin üzerine "Yarhamukallah" demek her kimsenin üzerine bir haktır, hukuk diyor. Müslüman o hapşuranın bir hakkıdır. Demek ki bu hadisten de anlıyoruz ki her duyan kimse ne diyecek? Evet. Yarhamukallah diyecek. Demek ki bazı ilmihalî ne yapıyor? Farz-ı görüyor bunu. Peki Yarhamukallah denilen kişi yani hapşuran kişi ne diyecek bunun üzerine? Hira ne diyecek? Evet. Yehdîkumullah ve yuslih bâlekum diyecek. Bazılarının dediği gibi adama yarhamukallah Allah diyorsun diyor ki Yehdîna ve ehdîkumullah. Şeyh Sâlel-Hüseymin Rahim'e onlara güzel bir şey söylüyor. Diyor. Burada adam sana yerham Allah diye dua etmiş. Sen elhamdülillah diyorsun. O da sana yarhamukallah. Allah. Allah sana rahmet etsin diyor. Sen de buna mukabil ne demen lazım? Sünnette ne diyor? Yehdikumullah. Allah size hidayet eylesin. Çünkü o karşıdaki adam sana dua etti. Sen de onun duasına <gülüyor> icabet ediyorsun. Ama Yehdina ve yehdikumullah ne var burada diyor Şeyh el Önce yine kendine dua ediyorsun. Adam sana dua etmiş zaten. Sen de diyorsun ki Allah bize ve size hidayet etsin. Yani sünnette bu yok. Sünnette ne var? Yehdikumullah ve yuslih balakum. Allah size hidayet etsin ve işlerinizi iyi eylesin, güzel eylesin. Duası var. Bunu öğrenmemiz lazım. Çoluğumuza, çocuğumuza, anamıza, babamıza öğretmemiz lazım. Yani din bu arkadaşlar. Din davet. Ufak şeyler görmeyin bunu. Bu şekilde e, şey yapmayın. Yani Müslüman kimsenin doğası Allah katında makbul, o anda müstecap olabilir, makbul olabilir biliyorsunuz. E, Yahudiler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ne yaparlarmış biliyor musunuz? Hapşururlarmış mahsustan rivayetlerde geliyor. Hadis Ebu Davud rivayet ediyor. Yahudiler hapsururlarmış. Hapsurma numarası yaparlarmış. Ta ki Aleyhisselatü Vesselam da onlar, onlar Elhamdülillah diyecekler. De, de, Peygamber de onlara ne diyecek? Elhamdülillah diyecek. Bunun için hapsururlarmış. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor onlara? Elhamdülillah bu manada demiyor. Çünkü kafirlere Dua etmekten, onlara merhamet etmekten ne yolunmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah-u Teala, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا Ne Peygamber'e ne de iman edenlere اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ Müşriklere istiğfar etmeleri, müşriklere günahlarının affolunması için Allah'a onlardan mağfiret dilemeleri uygun olmaz. وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَ Velek ki akrabaları olsa bile diyor akrabaları olsa bile müşrikse ne peygambere ne iman edenlere onlar hakkında istiğfar etmek, Allah'tan mağfiret dilemek olmaz. 18. hadis An Ebi Umaratel bara İbni Azib radıyallahu anhuma kal bara İbni Azib diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sebi'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yedi şey emretti. Ve nehâna an sebi'in. Ve yedi şeyden de bizi nehyetti. Bakın. Yani hayat sahabelerinin hayatına bakıyor musunuz arkadaşlar? Yani bunda meşgul olmuşlar. Yedi şeyi emretti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Hep ezberlemişler. Ve bunu sadece ezberleyip kendilerinden sonra gelen insanlara aktarmak amacıyla gayesiyle değil. Önce kendileri yaşamak için yapmışlar. Amarana bi'iâdetil marid Bize hasta ziyaretinde bulunmayı emretti diyor. Aleyhisselam. Ve tibael cenayiz Cenazelere katılmak. O teşmitil aatis hapşırana yahramukallah elhamdülillah dedikten sonra yahramukallah demek. Ve ibraril muksim yemin edene yeminini ne yapmak yerine getirmesine yardımcı olmak. Şimdi tabii bu bizim örfümüzde pek yaygın değil. Araplarda çok var bu. Yani adam seni... Mesela sen işin var. Gidiyorsun. O da seni davet ediyor. İlla evine gidip yahut da beraber yemek yemek istiyor seninle Sen yok gelen ben falan diyorsun. O yemin ediyor. Vallahi diyor Allah'a yemin olsun ki ben de akşam yemeği yiyeceksin. Allah'a yemin olsun ki ben de öğlen yemeği yiyeceksin. Şimdi burada yemin ettikten sonra senin üzerinde ne var arkadaşlar? Bu kimsenin bir hakkı var. Ne o? Onun yeminini ne yapacaksın? ...yerine getirmesini sağlayacaksın. Yani onu kefaret ödemeye etmeyeceksin onu. Tabii işin zaruri değilse... ...veyahut Hatta burada yemin eden kişinin... ...yemin ettiği şey... ...mubah olmayan yahut helal olmayan bir şeyse, haram yemin ediyorsa... ...bundan üstesine. Ama onun dışında... ...yapabileceğin bir şeyse, adam yemin ederse ne yapacaksın? Onun yeminini yerine getireceksin. Hatta Araplar da artık öyle bir hal almış ki adam... ...yani yemin etmeyi bırak ki bu da caiz değil yani. Adam talaklan yemin ediyor. Ya yani talak. Talaya yemin olsun ki diyor yani talaya yemin ederek hanımının ondan boş olacağını söylüyor. Eğer onun davetine icabet etmezsen. Yani sen onun yeminine davet etmezsen ondan hanımı boş oluyor arkadaşlar. Böyle bir şey düşünün. Biz hala görüyoruz böyle dindarlarında bile. Bu yemin olayı, talak olayı değil. Yemin olayı var. Lokantaya gidiyorsun. İki kişi. Diyorlar ki daha yemek gelmeden diyorlar ki haleft. Aynen, ben ödeceğim. Yemin et, ben yemin ettim. Haleftu billah. Ben ödeceğim. Ömür diyor. La, ana haleft. Hayır ben Bir kere başımızdan geçti. Uludağ'ın tepesindeyiz. Kuveyt'ten misafirlerimiz gelmişti. Yemeği yedik. da söylemesi. Kalkacağız. Kuveytli dedi ki ben ödeceğim. Yemin ettim. Bizim bir arkadaş var. O da Araplaştı, o da yemin etti. Hayır ben edeceğim. Ortada kaldık. Tabii Şehzade El Oseyin Rahimullah burada güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, böyle bir durumda en azından birisi İnşallah desin. Yani İnşallah derse rivayetler var. Ee, şey o yeminini ne yapmış olmaz bu manada. Bozmuş. Olmaz. Diyor inşallah, lem vesselam Kim yemin eder de inşallah derse ne yapmaz? Yemini bozmuş olmaz. Tabi ikisini şey yaptık. Arasını bulamıyoruz. O o yemin ediyor, bu yemin ediyor. O diye ben vereceğim. O diyor ben vereceğim. İşin içinden zor çıktık tabi. Bu da doğru bir şey değil ama sen Müslüman kardeşin olarak sana birisi yemin etti, bir yere davet ettiyse <gülüyor> Sen de ne yapacaksın? Onun yeminini yerine getirmesine yardımcı olacaksın. وَنَصْرِ mazlum, <الْمَظْلُم> Mazluma yardım etmek. وَاِجَابَتِ الْدَاعِي Davet edene icabet etmek. وَاِفْشَاِ السَّلَامِ Selamı ne yapmak? Yaymak. وَنَهَانَا اَنْ خَوَات۪يمِ اَوْ تَخَطْتُمْ بِذْذِهَبِ Diyor ki sahabe, بَرَعِبْنَا عَذِبْ Bizi altın Yüzüklerden nehyetti Aleyhisselatü Vesselam. Altın yüzük takmaktan ne yaptı? Alıkoydu. Hatta hani geçen okumuştuk rivayetlerde. Ya'mudu ahadukum ila cemretin minnar feyada'uha fi usbu'ihi evukale fiyedi. Sizden birisi ne oluyor da ateşten bir cemre bir kor alıp da parmağına koyuyor diyor Aleyhisselatü Vesselam. Altın yüzük takan adama böyle diyor. Ateş yani bu. Ateşle oynuyorsun sen. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam, ümmetinin erkeklerini yasaklıyor. Bu anşur bin filfuda, gümüş kaplardan yemek içmeyi yasaklıyor Peygamber Mesihül selam Vesselam. Gümüş. Onun için dikkat etmek lazım, özellikle beş yıldızlı otellerde genelde çatallar, kaşıklar gümüş oluyor. Yani beş yıldızlı otel olmanın şartından bir tanesi ney? Gümüş. Çatal kaşık verilmez. Yine. En son kuvvete gittiğimizde bir arkadaş bizi balık restorana davet etti. Biz yemek yiyeceğiz. Oradan bir müşteri yine geldi. Böyle. Dindar bir müşteri. Bize uyardı dedi ki bak burada dedi çatalların kaşıktan hepsi gümüş. Bunları kullanmayın isteyin. Çey, gümüş, çelik kaşık çatal var onları isteyin dedi. Yani gümüşten bir şeyle yiyip içmek yasak. Tabi başka rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبْ Altın kaplardan ne yapmayın? Yemek yemek yiyin, içmeyin. Wallahu Allah. Gümüşlerden de içmeyin, zira onlar walate kulufiisi kafihi me. Altın ve gümüş kaplarda da yemek yemeyin. Fe inna lahum fi dunya. Altın ve gümüş kaplar, kafirlerin dünyada kullandıkları, onlara ait. Onlara, onlar kullanır bunu. Wallakum fil akhirah. Sizin için de, ahirette sizin içindir bunlar dün arkadaşlarla okuduk sahih müslim'de Aleyhisselam ne diyor? Dünya sicnül mu'min. Dünya sicnül mu'min ve cennetul ya. Dünya Müslümanın, müminin zindanıdır, hapishanesidir. Her şey yasak. İşte ya işte ya balık yiyeceğiz, yemek yiyeceğiz, çatal gelmiş önümüze yasak. İmtihan. Dünya Müslümanın neyi arkadaşlar? Hapishanesi. Hani bu bu hadiste şeyde de cevap var. Bazıları ya kardeşim hep de yasak yani. Sınav arkadaşlar, imtihanın sırrı bu. وعن المياثير الحمر. Bineklerin üzerine, eğerlerin üzerine yapılan ipekten yapılan minder. İpeğin kullanılması biliyorsunuz erkeklere yasak. Kadınlara ruhsat verilmiş. İlim ehlinden bazıları diyor ki hatta kadınlara sadece giyim için ruhsat verilmiş. Bu hadislerden dolayı Minder kullanması bile kadınların diyorlar, yasaktır. Ve anil kasiy. İpekle keten karışımı bir kumaş. Bundan da diyor, bu Saf ipek. Vel istebrak. İpek ama kalın. İpeğin bir türü istebrak. Ved dibac. O da ipeğin bir türü. Halis ipek. Bunları ne yaptı diyor? Bize aleyhissalatü vesselam yasakladığı. O halde arkadaşlar, bizler de ne yapacağız? Bu yasaklara uyacağız. riayet edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi insanların bunlarla oynaması, aynı ateşle oynaması gibi. Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi, sizlerden birisinden ne oluyor? Eline ne yapıyor? Ateşten bir kor alıyor. Elbisesinin paçası yerlerde geziyor. Bileğinin altına inmiş. Ma esfale tahtel ke'abeyn fâhuvâ fînnâr. <gülüyor> diyor ki aleyhisselatü vesselam, İki bilek kemiğinin altına inen ne, nerededir? Ateşledir yani. Altın veya gümüş çatallan, kaşıkla yiyorsun. Yani bunların hepsi ateşle oynamak demek arkadaşlar. Evet bu okuyduğumuz hadis bu konu ile almış olduğumuz son hadisimizdi. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden cumartesi günü devam edeceğiz. Çarşamba günü dersimiz var inşallah. Çarşamba günü dersimiz olacak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الساطع في الكون